Sana bir iyilik gelirse bu onları üzer. Eğer başına bir musibet gelirse biz tedbirimizi önceden almıştık derler ve sevinerek dönüp giderler.